O vakit meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu. Ve dedik ki: "Adem, eşinle birlikte cennete yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı biz de haydi dedik birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız büyük pişmanlık duyan Adem Rabbinden birtakım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti Rabbine yalvardı Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur. Dedik ki, inin oradan hepiniz. Artık ne zaman benden size doğru yolu gösteren rehber gelir de, kim ona uyarsa, onlara hiçbir korku olmayacak, hiç üzülmeyecekler de. İnkâr edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise, cehennemliktirler. Hem de orada, ebedi kalacaklardır. Ey İsrail'in evlatları, hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun. Sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin ayetlerimi az bir fiyatla yani dünya menfaati karşılığında satmayın asıl bana karşı gelmekten sakının hakkı batıla karıştırmayın bile bile gerçeği gizlemeyin hem namazı tam kılın zekatı verin rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın